Kainat kitabına arifane nazar. Her şeyde bin divan. Dünya insanın imtihan dersanesidir. Bu dershanede kulluk talimine başlayan insan eğer gerekli tahsili alırsa kainattaki sırları ve hikmetleri okumaya başlar. Kendini okumaya başlar Allah'ın kitabını okumaya başlar Kur'an-ı Kerim insanın şerhidir Kur'an-ı Kerim'in şerhi de kainattır Hasılı insan, Kur'an ve kainat birbirine bağlı Birbirini en güzel şekilde şerh eden üç alemdir Kur'an'da derinleşen kendini ve Rabbinin lütuflarını okur. Kainatın sayfalarını çevirmeye başlar ve hikmetler ayağın olur. Kalpten öte alemlere pencereler açılır. Dünya dershanesinde bu tahsil ve terbiyeyi almış arif gönüller eşyaya ve hadisata bir başka bakarlar. Şeyh Sadi'nin dediği gibi, Arif gönüller için ağaçlardaki bir tek yaprak dahi bir marifetullah divanıdır. Gafiller içinse bütün ağaçlar tek bir yaprak bile değildir. Onların okudukları hikmetler, kuru edebiyattan ibaret yakıştırmalar, tasannular değildir. Çünkü bu alemde hiçbir şey tesadüf değildir. Her şey Zelika takdirul aziz alim. İşte bu aziz ve alim olan üstün kudret sahibi ve her şeyi bilen Allah'ın takdiridir. Yasin 38 ayeti kerimesinde buyurulduğu üzere sonsuz ilim, hikmet, kudret ve azamet sahibi Cenab-ı Hakk'ın yaratması ve takdir etmesiyle yerli yerine konmuştur. Hz. Mevlana rahmetullahi aleyh, gerek Kur'an ayetlerine, gerek kainat kitabındaki her tecelliye, gerekse insana irfan nazarıyla bakan, temaşa ettiği sır ve hikmetleri, Bizim idrakimizin alabileceği tarzda şiirleştiren, formülleştiren bu hususta mevhibe ilahiyeye nail olmuş müstesna bir hak dostudur. Onun nazarında her şey mutlak hakikatlerimize ibret köprüleri kurar. Zaten ibret geçiş demektir. İbrette asl olan maddeden manaya, zahirden batına, görünenden görünmeyene ubur etmek, intikal etmektir. Hazreti Mevlana rahmetullahi aleyh bakış farklarını şöyle müşahhaslaştırır. Şeytan Adem'in çamurunu gördü, yüceliğini göremedi. Bu dünyaya ait olan çamuru seyretti. Fakat öteki aleme ait olan maneviyatına ama oldu. Şeytanın bilemediği taraf, insanın hakkın halifesi, halifetullah olmasıdır. Demek ki zahire takılmak, batına intikal edememek, şeytanı isyana sürükleyen bir gaflet olmuştur. Batını görmeyen şeytan bakışı. Deccal gibi şeytan da tek gözlülükle mağlüldür. Yani sadece zahiri görür, batına intikal edemez. Güzelliğiyle iftihar eden, ay gibi parlak olan her güzelin yüzüne bak. Fakat evvelini gördükten sonra sonuna da nazar et ki, Şeytan gibi tek gözlü, yani bir şeyin dünya tarafını görüp ahiret tarafını görememek ahmaklığına düşmeyesin. Hazreti Mevlana, bu zahir ve batın farkını iki ayrı ses, iki ayrı mesaj olarak takdim eder. Ey insan! Dünyadan birbirine zıt iki ses gelir. Acaba senin kalbin hangisini almaya istidatlı? O seslerden biri Allah'a yaklaşanların hali, diğeri ise aldananların halidir. Bu seslerden birini kabul ettin mi, öbürünü duymazsın bile. Çünkü seven bir kimse, sevdiğinin zıttı olan şeylere karşı adeta kör ve sahar olur. Zaten iman da, layıkına muhabbet ve müstehakkına nefrettir. Sevdiğin kadar ağıyardan uzaklaşırsın. Nefsani arzulara ram olduğun takdirde hak ve hakikatten uzaklaşırsın. Tebbet yeda ebî lehebî ve tebb Ebu lehebin elleri kurusun. Zaten kurudu da Ayet-i Kerimesinin nazil olması, bu hakikatin en bariz misalidir. Allah'ı, Peygamber'i ve onların sevdiklerini sevdiğin kadar, onların düşmanlarından burudet halinde ve uzakta olman zaruridir. Mevlana, Kaddesallahu Sirrahu Hazretlerinin anlattığı şu misalde de, tefekkürün iç ve dış yansımalarının, ruhların ve istidatların insandan insana farklı olduğunun, herkesin kendi aynasında kainat nakışlarını değişik perspektiften ayrı ayrı görmelerinin izahı vardır. Bir sufi neşelenip tefekküre dalmak için müzeyyen bir bahçeye gider. Bahçenin rengarenk tezyinatı karşısında mest olur. Kendisine öbür alemden sünühat ve tüluat pencereleri açılır. O pencerelerde gözlerini kapıyarak murakabe ve tefekküre dalar. Orada bulunan gafil bir kişi sufiyi uyur zanneder. Onun bu haline hayret eder, canı sıkılır. Sufiye ne uyuyorsun? Gözünü aç da üzüm çubuklarını, çiçek açmış ağaçları, yeşermiş çimenleri seyret. Allah'ın rahmet eserlerine nazar et, der. Sufi de ona şöyle cevap verir. Ey gafil insan! Şunu iyi bil ki, rahmet ilahiyenin en büyük eseri gönüldür. Onun dışındakiler bu büyük eserin gölgesi mesabesindedir. Ağaçlar arasında bir dere akıp gider. Onun berrak suyunda iki tarafın ağaçlarının akislerini görürsün. Su içine aksedip görülenler hayali bir bağ bahçedir. Asıl bağ ve bahçeler gönüldedir. Çünkü gönül nazargahı ilahidir. Onların zarif ve latif akisleri su ve çamurdan olan dünya alemindedir. Eğer bu alemdekiler gönül alemindeki o neşe servisinin aksi olmasaydı, Cenab-ı Hak bu hayal alemine meta'ul gurur aldanış mekanı demezdi. Gafil olanlar ve dünyayı cennet zannederek cennet budur diyenler bu derenin görüntüsüne kananlardır. Asıl bağ ve bahçelerden yani Evliyaullah'tan uzakta kalanlar o hayale meylederek aldanırlar. Serap görmeye başlarlar. Ancak bir gün bu gaflet uykusu nihayet bulur. Gözler açılır, hakikat görülür. Fakat son nefeste o manzaranın ne faydası olur? Ne mutlu o kimseye ki ölmeden evvel ölmüş, onun ruhu bu bağın hakikatinden koku almıştır. Habibi Neccar bu halin güzel bir misalidir. O şehit olurken kendisini taşlayanlara acıdı ve şöyle dedi, ''Keşke Rabbimin beni bağışladığını, ve beni ikrama mazhar olanlardan kıldığını kavmim bilseydi. Yasin 27 Hallacı Mansur da kendisini taşlayanlar hakkında şöyle dua ediyordu. Bende tecelli edeni bilselerdi böyle yapmazlardı. Benden evvel onları affet ya Rabbi. Hakikatin kokusunu almış olan Arifler, kainattaki her şeyi, sevginin yegane menbaı ve kıblesi olan El-Vedûd Azze ve Celle açısından okur ve duyarlar. Zaten ses ve diller de işaretler demektir. Lisanlar birer remizdir. Kainattaki her şey Allah'ı tesbih eder. Fakat onların lisanına aşina olmayanlar o işaret ve rumuzlardaki lisanları çözemezler. Hazreti Mevlana bu tefekkür ufkuyla Leylek hakkında da şöyle söyler. Kuşların sultanı Leylektir. Onun leklekleri nedir bilir misin? O hamdülek, şükrülek, mülkülek, ya müstean. Yani hamd sana, şükür sana, mülk senin, ey kendisinden yardım beklenen Rabbim demektedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bakışın ibret olmasını emretmiştir. İbret bakışının bir çeşidi de bir işin evvelinden sonunu görmektir. Başından sonunu görmek Dünya tecellilerin yansıdığı bir ayna gibidir. Bu tecellilerin dondurulmuş bir hali, durdurulmuş bir ekrandaki görüntü gibi sabit ve güzel görünse de devamını göz önünde bulundurmak gerekir. Hazreti Mevlana dünyanın tazeliğinden köhneliğini, tuzak olan cazibesinden faniliğini görmeye çağırır. Ey salik, aynadaki son nakışa bak. Bir güzelin ihtiyarlığındaki çirkinliğini ve bir binanın harabe haline geleceğini düşün de aynadaki yalana aldanma. Sen ey ilkbahar güzelliğine karşı mest olup dudağı ısıran, hayran olan kimse, bir de sonbaharın sararmış haline ve soğukluğuna bak. Zira dünyada hiçbir hal kalıcı değildir. Baharlar güz olur, yazlar kış olur. Madem kalıcı değil, bu fani bahar başını döndürmesin. Ebedi bahar ülkesi olan cennetlerden seni alıkoymasın. Şafak vaktinde güzel güneşin doğuşunu görünce, Grup zamanını, onun ölümü demek olan batışını hatırla. Bu hoş semada, yani mehtaplı bir gecede, Bedir halindeki kamerin letafetini görürsün. Onun bir de ay sonlarında uğradığı zaaf ve Bedir haline olan hasretini düşün. Şafakla grubun, Bedirle bitiş hilalinin mukayesesi insana kendisini hatırlatmak içindir. Nitekim Hazreti Mevlana sözü oraya bağlar. İnsan da aynı bu macerayı yaşar. Kemali ve cemali zevale mahkumdur. Güzel bir çocuk bakarsın güzelliğiyle halkın sevgilisi olmuştur. Bir müddet sonra ihtiyar bir bunak haline gelir ve halkın gözünden düşer. Eğer gümüş tendi güzellikler seni cezbediyorsa, ihtiyarladıktan sonra o bedenin pamuk tarlasına döneceğini aklına getir. fanilik geçicilik, insan ruhunu tatmin etmez. İnsan, varlığındaki sonsuz açlık ve iştiyak sebebiyle ebedi olana, baki olana arzu ve teveccüh içindedir. Bu sebeple Mevlana Hazretleri hep dünyanın faniliğini düşündürür. Ey yağlı ballı yemekler ve nefis gıdalar görüp imrenen! Kalk helaya git de onların akıbetini orada gör. Pisliğe senin o güzelliğin, tabak içindeki zevk etafetin ve güzel kokun nerede? Cevaben der ki, o saydığın şeyler gonca idi. Ben de kurulmuş bir tuzaktım. Sen gelip tuzağa düşünce gonca eridi, soldu ve cürufa döndü. Ustaları hayran bırakan öyle maharetli eller vardır ki, sonunda titrek olmuştur. Keza cam gibi nergis bakışlı mahmur bir gözü, sonunda çipil olmuş ve suları akmaya başlamış bir halde görürsün. Keza arslanların safında giden arslan gibi yiğit bir er, gün gelir fare gibi aciz birine mağlup olur. Keza üstün kabiliyetli bir sanatkarı, sonunda acize bürünmüş bir zavallı gibi işe yaramaz bir halde görürsün. Keza akılları baştan alan mis kokulu ve kıvırcık bir zülüf ihtiyarlıkta kır merkebin kuyruğu gibi çirkinleşir. Bütün bunca şeylerin ilk ve letafetli hallerine bak. Sonra da onların nasıl pörsüdüklerini ve ne hallere girmiş olduklarını gör. Çünkü bu alem sana tuzağını kurmuş ve o vasıta ile nice ham ervahı aldatıp perişan etmiştir. Böylece alemin her cüz'ünü say ve evvelki haliyle sonraki halini göz önüne getir. Her kim ki Nefsin esiri olmaktan ve mecazlara, gölgelere aldanmaktan kurtulmuşsa, Allah'a o kadar yakındır. Mecazlara, gölgelere aldananlarsa aptallaşır, körleşir, taşlar gibi hissizleşir, hantallaşır. Hazreti Mevlana, basit arzularını dağlar gibi gören, tefekkürünü zayi edenleri, Acıma hissiyle silkeler. Şu insan toplumunu ibretle seyret. Yaşadığın bu alemdeki bunca ilahi azamet ve kudret akışlarını gördüğün halde, Neden körleşiyorsun, aptallaşıyorsun da, Bedeninin ve menfaatlerinin arzuları sana dağlar gibi büyük, Selim bir tefekkürse, Karınca misali küçük görünüyor. Ey esveli safiliğine, aşağılıkların en aşağısına düşen kişi! Taşın nasıl bir şeyden haberi yoksa, senin de tefekkür dünyasından öyle haberin yok. Sen ne yazık ki tefekkürünü zayi ederek en büyük lezzetten mahrum kalmışsın. Ne büyük hüsran! Tefekkürünü kaybeden kişi ölü gibidir. İlaç ve hekim hasta da olsa yaşayana çare olur, ölüye değil. İrfan ehli kılavuza benzer. Yola girenlere faydalı olur. Ancak yola girmeyenlere kılavuzun bir faydası olmadığı gibi, o gafiller de kılavuzun kadrini bilmezler. Yine bir hekim hastalara şifa dağıtır. Bunu ağlayıp inleyen hastalar iyi bilirler. Ancak bir ölü hekimin kıymet ve değerini nasıl idrak edebilir? Hazreti Mevlana kaddesallahu sirrahu kalbi kıvamdan mahrum bir nadanın halini ne güzel hikaye eder. Bir gün Hazreti İsa aleyhisselam'a yol arkadaşı olan gafil biri ne olur ey İsa ismi azamı bana da öğrette şu çürümüş kemikleri diriltip kaldırayım dedi. İsa aleyhisselamsa cevap ben o iş senin karın değildir. İsmi azamı okuyup ölüyü diriltmek için yağmurlardan daha temiz bir nefes sahibi. Kullukta meleklerden daha anlayışlı bir kişi olmak gerek. İsmi Azam, pak bir lisan ve temiz bir kalp ister. Nefsi pak olan kimsenin duası makbul olur. Sende İsa'nın temiz nefesi yokken, İsmi Azam'ı okumanın sana ne faydası olur ki? dedi. Fakat gafil adam ısrar edince, Hz. İsa aleyhisselam bu ahmağın sözlerine ziyadesiyle tacib etti ve ''Ya Rabbi bu esrarın hikmeti nedir? Bu ahmağın bu derece cidale meyli nedendir? Kendisinin kalbi ölü, başkasının cesedini diriltmeye çalışıyor. Halbuki ona düşen asıl kendi ölü kalbini ihya etmek.'' kendi kalbini diriltmek için dua edeceğine başkalarını ihyaya çalışıyor. Bu ne gaflettir diye hayret etti. Cenab-ı Hakk'ın sadra şifa kelamından, fahri kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalbe cila sözlerinden, hak dostlarının şifalı nefeslerinden istifadenin yolu, tefekkür damarlarının tıkalı olmamasıdır. Bunun için o kalp hekimi olan hak dostları yine vazgeçmezler. Bu gibi sarsıcı telkinlerle onlara adeta kalp masajı yaparak, kalplerini ihtizaza getirmeye, harekete geçirmeye çalışırlar. Şunu iyi bil ki, bu dünyadaki fani ve yalancı dostlar, Sahte sevgililer, sonunda hepsi de sana düşman olacaktır. Baş kesen düşman kesilecektir. Halbuki sen feryatlar içinde, mezarda Ya Rabbi beni yalnız bırakma diye Allah'a yalvaracaksın. Direği yelden olan ne kadar dayanabilir ki? Sen kabirde yalnız kalmak istemiyorsan Dünyan hayır ve iyiliklerle dolsun. Bilesin ki la yemut yani ölümsüz olan ancak Allah Celle Celalühudur. Yoksa şu akıp giden ölüm selinin ne durması, ne dinlenmesi vardır. Gelişler ve gidişler birbirini takip eder. Ben de şu kupkuru dünyada Hazreti Nuh'un gemisine benziyorum. Tufan da vademin gelip çatmasıdır. Gemim, gayb aleminde pusuya yatan dalgaları bekliyor. Ben de susanların arasına girecek, mevtalar alemine dahil olacağım. Artık bu kadar ses ve feryadım, akıllı olana yetmez mi? İnsan, dünya ve ahiret hakikatini er geç görecektir. Fakat kabirde uyanmak insana fayda sağlamaz. Bu sebeple asıl maharet bu dünyadayken bu hakikatleri idrak edip gereğini yapmaktır. Burada uyanmaktır. Sonunda sen de bunu anlayacak ve idrak edeceksin ya. Bari şimdiden kendine gel de son günü yani ahireti bugünden gör. Aklını başına al da işin sonunu bugünden görmeye çalış. Hakikati, ahireti görecek gözünü gafletle ve nefsani temayüllerle ama etme. Gazali Hazretleri ne güzel buyurur. Oğul, farz et ki bugün öldün. Hayatında geçirdiğin gaflet anlarına ne kadar üzüleceksin. Ah, keşke, eyvah, vah vah diyeceksin. Lakin heyhat, pişmanlık hiç fayda etmeyecek. O halde bundan sonraki ömrünü ganimet bil ve hakka yönel, istikamet üzere yaşa. Ölümü ve ahireti tefekkür ettiren hak dostları, Sadece insanları o günün dehşetiyle korkutmak niyetinde değildir. O günün çaresini de bildirirler. Hakikate ermenin sırrı gölgeden sıyrılabilmektedir. Mevlana Hazretleri şöyle bir teşbihle düşündürür. Dünyaya gönül verenler tıpkı gölge avlayan avcıya benzerler. Gölge nasıl onların malı olabilir? Nitekim budala bir avcı, kuşun gölgesini kuş zannetti de onu yakalamak istedi. Fakat dalın üzerindeki kuş bile bu ahman haline şaştı da güldü. Varlığın aynası nedir? Varlığın aynası yokluktur. Şunu iyi bil ki sen çıkınca aradan kalır seni yaratan Ey hak aşığı, eğer ahmak değilsen hakkın huzuruna yokluk götür Unutma unutma arafe nefsahu fekad arafe Rabbah Nefsini bilen Rabbini bilir Marifet, kesretten vahdete intikal edebilmek ve hakkın rengine boyanabilmektir. Göklerdeki bulutların, deryalardaki suların kendi renkleri yoktur. Bütün renklerin aslı renksizliktir. Gaye, Rabbin rengine boyanabilmektir. Onları renkten renge koyan, Semadaki güneştir. Bütün renkleri gösteren ışıktır. Işıksa aslında renksizdir. Bütün renkler onun sayesinde göründüğü, yani apaçık olduğu halde aşikar oluşunun şiddetinden dolayı gizli kalmıştır. Bir hak dostu bu manadan hareketle buyurur. Cenab-ı Hak, zuhurunun şiddetinden gayiptir. Sen de nefsani arzularından sıyrıl, yokluğa yani hiçliğe er. Zira her ilahi tecellinin kemali hiçliğe vasıl olduktan sonra başlar. Cenab-ı Hakk'ı dost edinmek istersen şunu iyi bil ki, Dostların yanına eli ve gönlü boş gidilmez. Dostların yanına eli boş gitmek, Değirmene buğdaysız gitmeye benzer. Cenab-ı Hak mahşer gününde kullarına, Kıyamet günü için ne hediye getirdiniz diye soracak, Ve ardından şöyle buyuracak, Sizi ilk yarattığınızda olduğu gibi, Eli boş, azıksız olarak, tek başınıza ve muhtaç bir halde geldiniz. Hadi söyleyin, kıyamet günü için ne hediye getirdiniz? Yoksa sizde dünyadan ahirete dönmek ve Allah'ın huzuruna çıkmak ümidi yok muydu? Kur'an'ın kıyamet hakkındaki haberleri size boş mu görünmüştü? Ey ahsen takviyim, takvim, yani, en güzel vasıfta yaratılan insan O dostun kapısına böyle boş bir gönülle nasıl ayak atıyorsun? Bu fani alemde azıcık olsun Uykuyu, yemeği, içmeyi azalt da Hakla buluşacağın zaman için bir hediye hazırla Götüreceğin hediyenin Allah'ın senden istediği kalbi selim olduğunu unutma Şair bu hakikati ne güzel ifade etmiştir. Ama Sanma ey, ey Hace Hacı ki senden zerüsim isterler. Yevme la yenfe'uda kalbi selim isterler. Ölmekten kaçan insana Hazreti Mevlana, müspet ilmin tespitleriyle bugün ispatlanan bir gerçeği fısıldar. Zaten ölüp durmaktasın. Aslında her an canının bir cüz'ü ölüm halindedir. Her an can verme zamanıdır. Ve her an ömrün tükenmektedir. Günümüzde müspet ilimde insan cüzleri mesabesindeki hücrelerin, insan bedeninin yapı taşlarının sürekli bir oluş ve bozuluş, ölüm, ve yenilenme içinde olduğunu ifade etmektedir. Vücuttan atılan saç, tırnak ve deriler, bu yavaş yavaş yok oluşun şahitleridir. Yine saçların ağarması, saça rengini veren bir maddenin tükenmesi, yaşlandıkça derinin buruşması da, ölen hücrelerin yerine yenilerinin üretilmesinin durması sebebiyledir yani her vücut doğduğu andan itibaren tükenmeye, yani faniliğin içinde yok olmaya kaybolmaya başlamakta, gençlik ve olgunluk çağında yenilenme sürdüğü için fark edilmeyen bu tükeniş, orta yaştan itibaren yenileme yavaşladığı, sonra da durduğu için gözle görülür hale gelmektedir. Küllü شَيْءٍ هَٰلِكُنْ اِلَّا وَجْهَةٍ O'nun, Allah'ın zatından başka her şey helak olucudur, olmaktadır ve olacaktır. El-Kasas 88 ayeti kelimesi de hem nihai hem de sürekli yok oluşu ihata edici bir lafızla buna işaret etmektedir. Tefekkürden maksat insanı gayrete getirmektir. Tefekkür bir vesile ve vasıtadır. Malzeme ve usulü ilahi ve rahmani olursa, tefekkür insanı ilahi rahmete sevk eder. Fakat şeytani vesveseleri kullanan bir tefekkür vasıtası, kalbin, zihnin intiharı ve infilakidir. İçimize doğan, Bizi rahatsız eden şeytani düşünceler, hayaller, vesveseler, kalbimize batan görünmez dikenlerdir. Bu dikenler bir kişiden değil, binlerce kişiden gelip kalbimize batmaktadır. Mesela tefekkür, insana affedilmeyeceğini düşündürüp ya ise düşürse, Allah'tan uzaklaştırır. Yine kişinin düşüncesi, Allah'ın rahmetine yoğunlaşıp istikamete girmese de cennete gideceği hayaline kapılsa yine haktan uzak bir tefekkürle kişinin aldanışı olur. Cenab-ı Hak, Cenab Hak buyurur. Şeytan Allah'ın Allah affına, affına güvendirerek sizi kandırmasın. Lokman 33 Dolayısıyla tefekkür Rahmani malzeme ve usullerle hayırlı bir istikbale eriştirir. İstikbali görmek İnsan, gelecek endişesi yaşayan bir varlıktır. Yarının rızkından endişe duyar. Emeklilik yıllarının sıkıntısını hisseder. Evlatlarının geleceğini düşünür. Kendisi itiraf etmese de asıl endişesi ölümden sonrası hakkındadır. Gerçek huzur, ölüm sonrasıyla ilgili huzurdur. Bu sebeple Hazreti Mevlana, gerçek istikbali görmeyi, orayı tefekkür etmeyi tavsiye eder. İstikbali gören mest olur. Böyle kişinin hak yolunda yürürken hiçbir zaman ayağa kaymaz, sürçmez, tökezlemez. Kamil bir insanın ayağının kaymasını sürçüp düşmeyi istemiyorsan, kamil bir insanın ayağının bastığı toprağa gözüne sürme olarak çek de, onun izinden yürü. Aklını başına al da, sermayeni bugün için değil, ilerideki cenneti ve hak rızasını elde etmek için biriktir. Ey yolculuğu seven kişi! Yolcu o kişiye derler ki, yolu düşünür, varacağı yeri hesaplar. Aklı hep ileridedir. İnsanın gücü, kuvveti, yapma isteği elinden alınınca, yani dünyaya veda anı gelip, Ölümün ana düşünce her şey biter. Bu sebeple aklını başına al da, ömür sermayesini ziyan edip ecele kaptırma. Senin bütün gücün kuvvetin, kar elde edeceğin ömür sermayen ve kazandığın ameli salihlerdir. Güçlü kuvvetli olduğun şu dünya hayatını iyi değerlendir. Elindeki fırsatı kaçırma. Eğer ömür sermayesi salih ameller kazanarak değerlendirilirse, ne ölüm ne de ahiret korkulacak bir alemdir. O zaman ölüme gülerek gidilmesi revadır. Azrail'e tebessüm. Ölürken gülmeyen kimseyi muma benzetme. Aşk yolunda ancak mum gibi eriyenler, Amber gibi kokular neşrederler. Hazreti Mevlana kendi irtihaliyle de ölüme gülerek, sevinerek yürümenin misalini göstermiş. Ölümünün şebi aruz yani bir düğün gecesi olduğunu söylemiştir. Yine vefat ettiği gece hakkında, Gönül dostlarım o gece bayram yapıp benim halimin sevincini yaşasınlar. Ben ölüp de tabutuma konduğum zaman ayrılık ayrılık, kabre konunca da veda veda deme. Çünkü ölüm benim için kederlenilecek değil, sevinilecek bir şeydir. Şeklindeki ifadeleri, iman ve ihlasla verilen son nefesin saadetini beyansa dedin ne kadar manalıdır. Rabbimiz kalplerimizi basiret ve firaset nurlarıyla nurlandırsın. Eşya ve hadisata, ariflerin gönül gözüyle bakıp ibret almamızı, kalplerimizi daima uyanık tutabilmemizi, ömür sermayesini,